Bismillah, Elhamdülillah ve Salatu Vesselam ala Resulullah. Fatiha'dan sonra en az kaç ayet okumamız gerekir namazdayken. Rabbimiz Büzembe Suresi 20. ayette şöyle buyurur: O halde Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Okunan ayetlerin ille de bu kadar harf veya kelimeden meydana gelmesi hakkında açık bir delil bulunmuyor. Ayet, bu hususta alimlerimizin farklı görüşleri var. Ee, farz namazdan ilk iki rekatında Fatiha'dan sonra en az üç kısa ayet veya üç kısa e, ayet uzunluğunda bir uzun ayet okumak yeterlidir. Farz olan kıraat miktarı İmam Ebu Hanife'ye göre en az altı harfli bir ayet kadar olmalıdır. Yani e, ayette mana ifade etmendir. Yani bir cümle bütünlüğü oluşturmalıdır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.